vakti girdiği anda artık kişiye o namaz farz oluyor. İmsak vaktinin girmesi de sabah namazının girdiğinin alametidir, belirtisidir. Delilidir daha doğrusu. Dolayısıyla imsakla birlikte kişi eğer namazını kılarsa o namazı geçerli. Tabii imsak vaktinde okunuyor Ramazan'da ezanlarımız ama Ramazan dışında imsaktan belli bir süre sonra okunuyor. E, i̇şe gidenler var. Bu esnada e, işte ezanı bekleyeyim e, deyip de yolda otobüste araçta olanlar var, değil mi? Bunların kılması elbette bu vakti bekleme açısından sıkıntıya girebilir. Vakti derken yani ezan okunmasında vakit girmiş çünkü e, kardeşimiz e, kendi duyabileceği kadar ezanı okur, namazı kılar. Kaldı ki okumamış veya unutmuş. Namazı geçerlidir. Ne olur? O sünnet e, belki ifa edilmemiş. Ezan ve kamet, e, o zaman sünnet diyoruz. Sünnettir. Kesin bir gerekliliği. E, tabii. E, ezan e, okur. Kendi duyacağı şekilde. Hı hı. E, daha sonra farzı da kameti e, geçirir. Eğer ki e, sehven bunlar unutulmuşsa, kamet de sehven diyelim, kasıtlı değil. Hı hı. Unutulmuşsa bunun namazı geçerli.